1691 numaralı konu, Hazreti Peygamberin, Sefine tarafından rivayet edilen Dekkal ile ilgili hutbesi, Hazreti Peygamber bize şöyle bir hutbe iradetti: etti, benden önceki her peygamber, Dekkal'dan korkutmuştur, Deccal'ın sol gözü kördür, sağ gözü üzerinde büyük bir et parçası gibi nasır vardır, iki gözünün arasında, kafir, kelimesi yazılmıştır, onunla beraber iki vadi vardır, birisi cennet, diğeri cehennemdir. Hadd-i zatında onun cenneti cehennem, cehennemi de cennettir. Onunla beraber iki melek vardır. Onlar peygamberlerden iki peygambere benzetilir. Birisi sağ, diğeri sol tarafındadır. Ve insanlar için bir fitne, deneme ve tecrübe, dirler. Dekkal, ben sizin Rabbiniz değil miyim, dediğinde meleklerden birisi yalın söyledin, der. Fakat onun sesini sadece ikinci melek işitir, başka hiç kimse işitmez. İkinci melek de birinci meleğe, sen doğru söyledin, der. Fakat halk bu sesi işittiklerinde zannederler ki melek de cali doğrulamıştır. Bu bir deneme ve fitnedir. Dekkal yeryüzünde dolaşır ve Medine'ye kadar varır. Ona Medine'ye girme izni verilmeyince, bu o kişinin karyesidir, der. Sonra yoluna devam eder, Şam'a varır. Allah onu efik denilen köyde, akabenin yanında helak eder.